Sevgili seyirciler hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Enbiya Yıldırım, genç öğrencilerimle, kardeşlerimle birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı ve onun kıymeti değerli arkadaşlarını anlatmak için bir programdır sürdürüyoruz. Bugün Hazreti Osman Efendimiz'i ve onun Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaki nezdindeki konumunu ve Hadis ilmi açısından Hz. Osman bizim için ne ifade eder? Bunu anlatmaya gayret edeceğiz. Her programda yaptığımız gibi bir şey vardı. Artık hepiniz öğrendiniz. Safa'yı tahtaya kaldırıyoruz. Safa bizim programda işleyeceğimiz, ele alacağımız konunun özeti olan cümleyi tahtaya yazıyor. Tabi Hz. Osman Efendimiz'e uygun bir ibare ifade olması lazım. O yüzden dersimizin başlığını Hz. Peygamber'in nazik dostu diye belirledim. Hazreti Peygamber'in nazik dostu. Kıymetli seyirciler, Hazreti Osman Efendimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan yaş olarak 6 yaş küçük olan bir insan. Ticaretten meşgul olan, Mekke'nin ticaret eşrafından olan bir insan idi. Müslüman olması da Hazreti Ebubekir Efendimizin vesilesiyle olmuştur. Hz. Osman'a gitmiştir, İslam'ın getirmiş olduğu güzelliklerden, Peygamber aleyhisselamın önceki yaşantısından, alakından, dürüstlüğünden, duruşundan bahsetmek suretiyle adeta Peygamber aleyhisselamın mesajını Hz. Osman'a ulaştıran insan Hz. Ebu Bekir olmuştur. Yani Hz. Osman Müslüman olmasında vesile olan insan kimdir? Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'dir. Tabi zor dönem arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim. Zor dönem yani Hz. Osman ilk Müslümanlarda ilk 10 içerisinde yer alan sahabilerden bir tanesidir. O günün şartlarını göz önünde bulunduracak olursanız yani şöyle düşünün isterseniz Düşünün Mekke'de ticarette meşgul olan ticari kazancı oldukça iyi olan yani maddi durum oldukça yerinde olan bir insansınız. Bunun yanında size dünyalık olarak hiçbir şey vaat etmeyen bir insan çıkmış oradan ben peygamberim diyor. Gelin bana inanın diyor. Sen bütün o mal mülkü konumunu değil mi? Mekke'deki saygılığını bir tarafa bırakmak suretiyle Hz. Peygamber aleyhisselama gidiyorsun, iman ediyorsun. Bizim işte her zaman vurgulamış olduğum bir şey var, o da nedir? Bu sahabilerin ortaya koymuş oldukları fedakarlığı arkadaşlar, Dünya malının arka planı atmalarını biz maalesef tam hakkıyla idrak edemiyoruz. İdrak edebilsek bu insanların elbette ki seviyoruz ama onların bizim gönül dünyamızdaki yerlerinin çok daha farklı, yüksek olacağını düşünüyorum. Oradan biri göz dikti benim oturduğum yere gel. Evet. Evet, durum bu şekilde kıymetli arkadaşlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam sonra bir şey yapıyor. Yapmış olduğu şey şudur. Hazreti Osman İslam'a girdikten sonra bizim Rukiye diye söylediğimiz Araplarda Rukiye diye de söyleniyor. Kızını Hazreti Peygamber Aleyhisselam kimle evlendiriyor? Hazreti Osman, Hazreti Osman Efendimizle evlendiriyor. Bakın ticaretle meşgul olan bakın şehir içerisinde ciddi bir konumu olan bu insan ilk Habeşistan'a bugünkü Etiopya'ya hicret eden insanlardan bir tanesidir. Yani anlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Ya ben anlatabiliyor muyum? Yani her şeyi bırakıyorsun, vatanını da bırakıyorsun, kazancını, her şeyini, malını, mülkünü bırakıyorsun. eşiyle beraber, Rukaya ile birlikte Habeşistan'a hicret eden insanlardan bir tanesidir Hz. Osman Efendimiz. Bedir savaşında Medine hicretten sonra bir şey oluyor. Eşi hasta, Rukaya hasta. Hz. Peygamber Aleyhisselam ona diyor ki, sen diyor eşinle meşgul ol diyor. Yani başında bulun diyor. Sonuçta Bedir Savaşı'nı Müslümanlar Kazanıyor. kazanıyorlar. Müslümanların zaferiyle sonuçlanıyor. Çok ilginç bir şey oluyor arkadaşlarım. Bedir Savaşı'nın başarıldığı haberi Medine'ye geldiği gün anda Hazreti Osman eşi Rukiye rahmetli oluyor. Yani Hazreti Osman sevinçle hüzün arasında bir denklemde kalıyor. Daha sonra Hz Peygamber'imiz bir şey daha yapıyor Hazreti Osman'la ilgili. Ona başka bir kızını veriyor, evlendiriyor. Bu kızın ismi Ümmü Gülsüm. Şimdi iki tane kızıyla evlendiği için Hazreti Osman, Zin ona Nureyn. özel isim. Ne, ne demek? İki, i̇ki nur, nur sahibi. İki nur sahibi, Abdülbaki. Ne demek, neyi kastediyor? Efendimizin kızlarını nur olarak görüyor, He. görüyoruz hocam. O yüzden iki nurun evlendiği için iki tane nur sahibi diye evet. vasf ediyoruz. Tabii şimdi Abdülbaki, Şimdi Hz. Osman Mekke'de tabi o eski dönemde o ticari faaliyetler bir de ahlakıyla vesaire çok temas eden bir insan olduğu için Peygamberimiz onu Mekke ile ilgili bir işte görevlendiriyor. O işte nedir? bir anlaşmasından önce, anlaşma gerçekleşmeden önce Peygamber aleyhisselam Müslümanlar içerisinde biliyorsunuz Mekke'ye alınmadı Müslümanlar. Evet. Müslümanlar alınmadı. Hz. Peygamber görüşmeler yürütmek üzere kimi görevlendiriyor Hazreti, Hazreti Osman'ı? Evet. Niye Hz. Osman'ı görevlendiriyor? Çünkü... Çok Çünkü, büyük bir çoğunluk onun akrabalarından oluşuyordu. Bir, Ve o saygınlığı bir, diğerlerine nazaran daha fazla. Bir, iki, ikna kabiliyeti yani. yüksek hocam. Konuşma şeyi yeteneği çok Hazreti Osman'ın. Kibar bir insan. Karşıdakini Hı. konuşarak ikna etme kabiliyeti oldukça yüksek olan bir insandır. Bu bize bir gösterge değil midir? Yani Hazreti Peygamber aleyhisselamın Hazreti Osman'ı seçip göndermesi, esasında Hazreti Osman'ın Peygamber aleyhisselamın gönül dünyasındaki yerini göstermesi aslında bizim için kıymetli arkadaşlar bir İşarettir. Sonra başka bir şey daha oluyor. Bildiğiniz gibi Hz. Ömer ne oluyor camide? Şehit ediliyor. ediliyor. Tabi hemen vefat etmiyor Hz. Ömer. Ne yapıyor? Altı kişilik bir heyet, şura, heyet, şura oluşturuyor arkadaşlar. Görüşmelerde Abdurrahman bin Avf yürütüyor. Abdurrahman bin Avf arkadaşlar o altı kişilik heyetle hanginiz halife olacaksınız anlamında görüşmeler yapıyor. Sonunda Hz. Osman'ı uygun görüyor buna. İlginç bir şey oluyor Hz. Osman'ı uygun görünce Hz. Ali efendimiz de ne yapıyor? Beyat ediyor. Tamam. Şimdi bakın bazı insanlar mesela Hz. Ali'nin hakkıydı şuydu buydu işte Hz. Bekir olmaması Ömer işte onları aldılar vesaire. Ama bakın burada olan şey nedir? Hz. Ali efendimiz de Hz. Osman halife seçilmesini asla itiraz etmiyor arkadaşlar. Sonra Hz. Osman efendimiz halife olunca İran'ın fethi büyük oranda Hazreti Osman zamanında tamamlanıyor. Malumunuz olduğu üzere demiştim ki bazı önceki programlarda Hazreti Ömer zamanında arkadaşlar Mısır aldı Müslümanlar, Suriye aldı, Irak aldı. İran'ın bir, kısmı. bir kısmını aldı. Daha sonra Irak'ın fethi büyük oranda arkadaşlar Hazreti Osman Efendimiz zamanında tamamlandı ama bitmedi. Hazreti Osman fütühat'a devam etti. Ne oldu biliyor musunuz? Bugünkü Tunus sınırlarına kadar gitti Müslümanlar. Oradan Afrika'nın ortalarına Sudan'a kadar indiler aziz kardeşlerim. Sonra Irak'tan da, Irak'tan da yukarı doğru bugünkü Azerbaycan ve Ermenistan tarafına da Müslümanlar uzandılar. Şöyle zihin dünyamızda bir canlandıracak olursak, yani kısa sürede Müslümanların neredeyse dünyanın çok önemli bir kesimini, İslamlaştırdığını, fethetmiş olduğunu görüyoruz. Hz. Osman zamanında yapılan bir şey daha var. O da çok önemli aziz kardeşlerim. Değerli seyirciler, İslam tarihinde ilk donanmayı kuran insan, ilk donanmayı kuran insan Hazreti Osman. Osman'dır. Kimin vasıtasıyla? Mavi. Şimdi düşünün şöyle bir haritayı gözünüzde canlandır aziz seyirciler. Afrika'yı işte Türkiye'yi, İran, Irak o coğrafyaları gözünüzün önüne getirin. Neredeyse bir hilal gibi düşünün. Ortasında bir ada öyle duruyor. Dolayısıyla oranda fethedilmesi gerekiyordu. Hz. Muaviye'nin dediğin gibi Hz. Osman Efendimiz'e Halife, Şam valisiydi Hz. Muaviye. Eyüp dedi eyüp. eyüp dedi eyüp. mi dedi? Evet. O zaman sana iltifatı yönlendiriyorum, evet sen, <gülüyor> evet. Hz. Muaviye efendim bir donanma kuralım, bir donanma kuralım, bu donanmayla orayı Allah'ın izniyle fethederiz deyince Hz. Osman Efendimiz de öngörü sahibi, ufuk sahibi bir insan bu öneriyi kabul ediyor. İlk donanma Hazreti Muaviye zamanında o büyük insan, büyük komutan. Onu da rahmetli ananım ve diyelim ki radiyallahu anh. Aynen. Ben Hazreti Muaviye'yi de gönül dünyamda çok farklı bir yere oturtuyorum. Şimdi Kıbrıs nasıl fethediliyor ama sulhen fethediliyor biliyor musun? Kıbrıs'ta savaş olmuyor. Teslim, oluyor. Teslim oluyorlar. Aha. O şekilde fethediliyor. Dolayısıyla arkadaşlar şunu anlıyoruz bütün bu anlattıklarımızdan. Büyük bir fütühat gerçekleşmiştir ve bunun sonucunda da İslam ümmeti o coğrafya ...Müslümanlar hakim olmuş olduğu yerlerde yaşayan insanlar maddi anlamda oldukça büyük bir refaha erişmişlerdir Hz. Osman efendimizin zamanında. Ama buna rağmen bakın ticarette meşgul olmasına, zengin bir insan olmasına rağmen Hz. Osman özelliklerini sayarken onun biyografisine dair eserler aziz kardeşlerim. Hz. Osman özelliklerini sayıyorlar mesela ilk başlara ne koyuyorlar biliyor musun? Haya. Hayal koyuyorlar başka iki tane Hacir. daha Hacir abid. Abit ve Zahit olmasını koyuyorlar. Haya, hayalı bir insan Abit ve Zahit. Üç tane özelliği Hazreti Osman'ın Osman özelliklerini yukarıdan aşağı sayacaksanız mutlaka en yukarıya bu üç maddeyi koymak zorundasınız. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu şu anlama geliyor. Dünyalığın elde ettiği kazancın şımartmadığı bir insandan bahsediyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir insan hocam boş yere sevmez ya. Değil mi Esvert? Evet. evet. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir insanı boş yere sevmez. Biz de o sevdiği için biz de onu elbette ki seviyoruz. Hazreti Osman'ın bir özelliği var. Bunu da demezsek eksik kaldı Hazreti Osman da Hazreti Ali gibi saçları, Hazreti Ömer gibi saçları Senin yanına Getiril geldim yok. ki niye biliyor musun? <gülüyor> Aziz seyirciler şu kafaya bakın ya. <gülüyor> yani böyle bir saç olmaz ya. Maşallah Yani yani evet. Yakmayın dedim hocam. Yani hakikaten yani maşallah diyelim. Ne diyeceğiz? Evet. evet. Hazreti Osman Safa bu kadar zengin olmasına rağmen, dünyalığa bu kadar önem vermemesine rağmen bununla uygun bir özelliği daha var. O da nedir? Hazreti Osman çok cömert, cömert. bir insan. Aziz seyirciler, dünyalığa önem vermeyen insan elbette ki cömert olur. Hatırlarsınız Hazreti Peygamberimizin bir tane savaşına biz evet, tebük. zorluk savaşı diyoruz. Hangisidir o? Tebük. Cevşul Osra, Zorluk Savaşı, Tebuk gazvesidir. Hazreti Osman Efendimiz, aziz kardeşlerim, en büyük yardımı yapan insandır biliyor musunuz? Bu ordunun donatılması, tesisatının sağlanması, işte gerekli malzemeler alınması hususunda en büyük katkıyı yapan insandır. Halbuki bildiğiniz gibi hepiniz bilirsiniz bir insana en ağır gelen ibadet zekat ibadetidir. Ben bunu söylerim her zaman. Bir insanın Nefsine en ağır gelen ibadet namaz değildir, oruç değildir arkadaşlar, haç değildir. Kesinlikle zekattır. Çünkü insanın kendi kazancından onda hiçbir hissesi olmayan bir insana pay ayırıp vermesi hakikaten insanı titreten bir şeydir. Hz. Osman Efendimiz yeri geldiğinde başka örnekler de çok fazladır tabi de ama bu Tebuk Gazvesinde orduyu donatmak için yaptığı infak çok hoş bir şeydir. Başka yapmış olduğu bir şey daha var, onu da mutlaka söylemem lazım. Medine bildiğiniz gibi öyle çok su bulunan bir ee, coğrafya değil. Müslümanlar sıkıntı çektiklerinden dolayı orada Rume diye bir kuyu var. Parayla satıyor sahibi suyu gelene gidene hani özel mülkü sonuçta bir şey diyemiyorsunuz. 30 bin dirhem vermek suretiyle Hazreti Ömer, Hazreti Osman o zamanın çok yüksek bir parasıdır bu. Yani az olan şey kıymetli olur. Altın niye kıymetli? Az olduğu için. Halbuki altın ne farkı var gümüşten yani değil mi? Az olduğu için kıymetli oluyor. Sen de mesela Abdülbaki az bulunan bir kul olduğu için sen de öyle misin? Kıymetli misin? Evet. İnşallah, hocam. İnşallah öylesidir hocam. Evet Hz. Osman'ın dönemi değerli arkadaşlar Hz. Osman'ın dönemi 12 yıl sürüyor. 12 yıldır halifelik dönemi 23'ten 35 yılına kadar yapıyor. Peygamber aleyhisselamın vefatından 25 yıl sonra Peygamber aleyhisselam vefat ettikten 25 yıl sonra 82 yaşında nasıl? Şehit ediliyor. Evet. Şehit ed Sen söyledin. Kur'an hocam. Eyüp. Şehit ediliyor evet. hocam. Nasıl? Hızlıca anlayın. Çok an detaya girin. Evet Hocam, e, Bağî dediğimiz e, azgın bir topluluk... E, Hz. Osman'ın e, ikinci altı yılında ona karşı isyan eden bir topluluk, onu Kur'an-ı Kerim okurken e, onu şehit, ed şehit ediyorlar. Aynı şekilde eşinin de üç parmağını kopartıyorlar, o bayi denen topluluk. Yani dışarıdan gelen, Mısır'dan gelen isyankar grup, Hz. Osman gibi kibar bir insanı hem de Kur'an-ı Kerim okurken maalesef şehit ediyorlar. 82 yaşında bir şehit olacaktı. olmuş oluyorlar. Şimdi, Şimdi Hz. E, Osman Efendimiz'in hocam, e, Hz. Osman Efendimiz'den bize ulaşan e, hadislerin durumu nedir? Kaç tanesi ulaşmıştır? Ne kadar ulaşmıştır? Veya işte ulaşmış mıdır? Bunu soracaktım. Abdülbaki şunu söyleyeyim. Hasan Efendi dinliyor musun? Bir kere Hz. Osman Efendimiz Resulullah'ın sürekli yanında olduğu için Peygamberimizin arkadaşlar sözlerini ve eylemlerini en iyi bilen insanlardan biri olarak kabul ediliyor. Bütün hadis bilginleri tarafından Hz. Peygamber'in sözlerini ve fiillerini en iyi bilen insanlardan bir tanesi olarak kabul ediliyor, bir. iki bununla birlikte Hz. Osman bazı sahabiler gibi öyle çok fazla hadisi rivayet edip, öyle bir iştiyak içerisinde olan bir insanda değil. Mesela Ebu Hureyre, Abdullah İbni Abbas, Hz. Ayşe gibi insanlarımız, tabi bunun da sebepleri var. Onlar çok hadis rivayet etmişlerdir ama Hz. Osman efendimizin biraz kendisini tuttuğunu görüyoruz. Zaten başka hadisleri rivayet eden insanlar da var. Muhtemelen bana fazla ihtiyaç kalmıyor diye düşünerek böyle bir yol tutmuştur. Ama yeri geldiği zaman onun yeri geldiği zaman bir devlet başkanı olması hasebiyle Hz. Peygamber aleyhisselamın sözlerini ve uygulamalarını ümmete aktardığını görüyoruz. Hatta onunla ilgili bir tespit var arkadaşlar. Deniyor ki Hz. Osman Peygamberimizin sözlerini ve fiillerini tam olarak gıdım gıdım aynı bir şekilde aktarma hususunda son derece hassas idi. Muhtemelen bu da onun hadis rivayetinde biraz temkin olmasına sebebiyet vermiştir. Bununla birlikte Ömer Faruk, Hazreti Osman'dan bizim temel kitaplarda geçen hadislerin sayısı 146'dır. 146. Yani rakam çok değil değil mi? Esasında düşük bir rakam. Yani 12 yıllık bir halifelik dönemine 146 rivayet. Tabii bu temel kitaplardaki hadislerin sayısıdır. Bu bütün hadis külliyatı araştırılacak olsa, tetkik edilecek olsa sayı muhtemelen artacaktır ama yine de az rakam olarak. Ve bu 146 rakamı da arkadaşlar bu hadislerin çoğu da Hz. Osman'ın hutbe esnasında, konuşma esasında zikretmiş olduğu hadislerle ilgilidir. Tamam. Dolayısıyla bu 146 hadis büyük çoğunluğu, Hz. Osman Efendimiz'in hutbelerde irad ederken yeri geldiği zaman aleyhissalatü selam'ın söz ve fiillerinden aktarması suretiyle bizlere ulaşmış olan hadislerdir. Bunun yanında Hz. Osman'la ilgili kabul edilen ümmetin benimsemiş olduğu bir diğer husus da şudur. Hac menasikini, hacin nasıl yapılacağını, Peygamberin uygulamalarını en iyi bilen insanlardan bir tanesidir. Başka bir özelliği de var, çok ilginç. Kur'an'ı ezberleyen sabilerden bir tanesidir. Hazreti Peygamber zamanında inen ayetleri ezberleyen bir sabidir. Bununla bağlantılı olarak çok orijinal bir şey söyleyeceğim size. Peygamber Aleyhisselam zamanında fetva veren insanlardan bir tanesidir Hazreti Osman. Niye diyeceksiniz? Peki ben size şunu sorayım o zaman. Ben size sorayım. Hazreti Peygamber hayatta Hazreti Osman niye fetva veriyor? Bir soru. Vekil tayin edilmiştir hocam. Bir yere görevlendirilmiştir. Hakkari, sen söyle. Hocam, düşünüyorum da bulamadım. <gülüyor> evet, zaten bana öyle bir bakıyorsun ki yani cevap olmadığını anladım, seni mahcup etmek için sana sordum zaten evet. Hocam, Efendimizin meşgalesi Bravo. çok olduğu için olabilir mi? Evet. Kıymetli seyirciler, Hz. Peygamber Aleyhisselam tabi her gelenle çok yoğun bir peygamberimizin Medine'sine gelen insan var. Her birine yetişmesi, her bir şeye cevap vermesi. Bunun yanında Hz. Peygamber Aleyhisselam zaman zaman Medine dışındaki kabilelere, bölgelere insanlar gönderiyor. O insanlar gitmiş oldukta her yerde kendilerine sorulan soruların cevabını bizatihi Hz. Peygamberden öğrenmiş olmuyorlardı haliyle. Değil mi? Yeni sorunlar, yeni problemler geliyordu. Hz. Osman Efendimiz de iyi bir Kur'an bilgisi olduğu için, Kur'an'ı bildiği için o Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunmasında vermiş olduğu bir güç ile birikim ile kendisine sorulan sorulara Peygamber Aleyhisselam daha hayattayken fetva veren insanlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bir başka güzelliği daha var arkadaşlar. O da şudur. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in bilmedikleri, tıkandıkları meselelerde o Hazreti Peygamber'in çok yakın olması, tabii damadın olması, damadı olmasının da bunda etkisi olabilir tıkandıkları meselelerde Hz. Peygamber'in uygulamasının ne olduğunu öğrenmek için Hz. Osman Efendimiz'e gelip sorduklarını kaynaklarımız zikretmektedir arkadaşlar. Hz. Peygamber'in o derece düşkündür ki Hz. Osman, Resulullah Efendimiz'in yapıp ettiği uygulamaları araştırmıştır. Öyle bir uygulaması vardır. Hz. Peygamber'den gelen bir şey varsa onu mutlaka öğrenmeye gayret ederdi. Mesela Furay'a binti Malik şöyle bir şey anlatıyor. Furay'a binti Malik, Şöyle bir şey anlatıyor, diyor ki Bizim diyor kölelerimiz vardı, bunlar kaçtılar diyor, benim eşim diyor Bunların peşine düştü, köleleri yakalamak için, kadum denilen bir yere gelince Köleler buna tuzak kurdular, benim eşimi şehit ettiler Ben de geldim Hz. Peygamber'e, Ya Resulallah dedim, benim eşim Gitti, öldü Yani benim artık burada yanında duracağım bir ailem, hiçbir şeyim yok, bana müsaade ederseniz Ben köyüme, kabileme dönmek istiyorum dedim furaya. Sonra bunu dedikten sonra tam çıkıyordum diyor Hazreti Peygamber'in yanından. Peygamberimiz ona dedi ki, sen ne dedin az önce bir daha bir söyler misin? Demek ki anda Hazreti Peygamber tam dinleyememiş onu, Mu e muhtemelen yani meşguliyetinden başka bir şey düşün düşünüyor olmasından dolayı. Sen ne demiştin diyor Hazreti Peygamber onu bir daha söyler misin? Furaya tekrardan tekrar ediyor arkadaşlar sözünü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor ki, sen diyor iddet müddetini bekle diyor. Bunu da şundan dolayı aziz kardeşlerim, 3 ay ön gün beklemesini istiyor. Ola ki hamil olabilirsin, hamil olabilirsin. Çocuğunu doğurduktan sonra gitmek istiyorsan git anlamında bir tavsiyede bulunuyor. Yani yaşamış olduğu evde peygamberimiz belli bir müddet daha durmasını istiyor. Sonra Hz. Osman'a bu mesele lazım oluyor. Tamam kocası ölen bir insanın eşi ne yapar? Bunu öğrenmek istiyor. Hz. Peygamber'in de bu Furaya ile ilgili böyle bir bir şeyler yaptığını hatırlıyor yani bir şey demişti Hazreti Peygamber, olayı tam hatırlayamıyor. Haber gönderiyor Furaya'ya, diyor ki Peygamber aleyhisselam seninle ilgili nasıl bir karar vermişti, seninle ilgili uygulaması neydi onu bize lütfeder misin? O da haber ediyor, Hazreti Osman Efendi'mize ne yapıyor? Kadıncağızın göndermiş olduğu arkadaşlar kararla, hükümle amel ediyor. Bu neyi gösteriyor bize? Hazreti Peygamber aleyhisselamın yapıp ettiklerine düşkünlüğünü bize göstermiş oluyor. Başka bir şey daha var. Abdullah ibn Ömer gibi sahabelerle benzeşen bir yönü var Hz. Osman'ın. Arkadaşlar, Sırf Hz. Peygamber güldüğü için bazı zamanlar güldüğü oluyor mesela Hz. Osman'ın. Bir gün abdest alıyor. Abdest aldıktan sonra böyle bir tebessüm ediyor, gülüyor. Diyorlar ki yani bir şey mi oldu efendim diyorlar ya yani niye güldünüz? O da diyor ki Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir abdest aldıktan sonra şöyle kalkıp bir tebessüm ettiğini hatırladım. Bizde böyle şeyler yaşarız zaman zaman değil mi? Hatta etrafımızdaki insanlar sorar, ne geldi aklına da yani niye gülüyorsun? Hz. Osman aklında kim gelir? Hz. Osman aklında da aleyhissalatü vesselam gelir haliyle. Peygamber aleyhisselam geldiği için onu hatırlayıp o yüzden tebessüm ettiğini söylüyor. Hatta Hz. Peygamber aleyhisselamın bir uygulamasını kendisine prensip alıyor Hz. Osman. Cenaze geçtiği zaman arkadaşlar, ayağa, ayağa hürmeten kalk. ayağa kalkıyor Hazreti Osman. Niye böyle yaptığı sorulduğunda da, Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın bu şekilde yaptığını ben gördüm. Dolayısıyla onu kendi hayatımda tatbik ediyorum diyor. Bu da neyi gösteriyor bize? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bağlılığını, dinliyor musun? Bağlılığını gösteriyor. Çok zayıfsın sen ya, hiç şey yemiyor musun? Kemiklerini sayılıyor, evet. Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyur. Mi? Şey, söz arasına girmişken. Şimdi hocam... Bak, adamdaki... <gülüyor> <gülüyor> Bes durumuna bak. Evet. Şimdi evet. hocam bazı insanlar Peygamber Efendimizin sözünün zahirine itiba ederken, onu ölçü alırken, hani zahirini ölçü alırken Hazreti Osman Efendimiz bu sözün söylenme maksadını hani buyruğun maksadını anlama gayretinde olduğu söyleniyor. Bu konuda ne söylersiniz hocam? Esver şunu ben ifade edeyim. Şimdi Hazreti Osman gibi insanlar bunlar devletin başkanı oldukları için Bunlar tabi Hz. Peygamber Peygamber'in niye öyle yaptığını, niye o şekilde davrandığını gören insanlar. Yani o sözün arka planında güzel çözen insanlar. Esasında zamanımızda da biz Müslümanlara da gereken şey budur. Ashab-ı kiram ne yapıyorlar? Hz. Peygamber'in muradını, maksadını yakalamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla sahabede özellikle Hz. Ömer gibi, Hz. Osman gibi sahabilerde bunun örneklerini görüyoruz. Şöyle bir şey diyeyim ben sana, bir taraftan Hz. Peygamber'i birebir taklit ediyorlar. Birebir bir bak az önce dedi ki cenaze geldiğinde ayağa evet. kalkar. Tebessüm etti. Bire bir Hz. Peygamber aleyhisselamın yaptığını yapıyorlar. Ama yeri geldiği zaman da Hazreti Peygamber aleyhisselamın niye öyle buyurduğunu anlayarak onu yorumlamaya çalışıyorlar. Mesela Hz. Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde buyuruyor ki Birinizin önünden biri namazdayken geçmeye çalışırsa onu menesin diyor. Israrla geçmeye çalışırsa ifadesi fel yukatilhu onunla savaşsın. Şimdi Hazreti Osman zamanında bir tane delikanlı namaza duruyor, tamam mı? Biri geli önünden geçmeye çalışıyor. Adamı şöyle yapıyor. Adam binmiyor. Adam bir ısrarla O da inada bindiriyor işte. Ha? Hani sen hocam? beni Adam'a şöyle yapıyor, tamam mı? Adam'a şöyle bir yapınca adam burnunu kırıyor. Tabi olay Hazreti Osman'a intikal ettiriliyor. Adam şikayetçi, burnumu kıldı. hem de namaz kılarken burnumu kırdı diyor. Çağırın diyor Hazreti Osman, ikisini geliyor ikisi. Sen diyor niye öyle yaptın diyor gence, delikanlı tabi kanı da kaynıyor. Ben diyor Hazreti Peygamber'in buyruğunu tatbik ettim diyor. Yahu diyor orada Aleyhisselam'ın kastettiği o muydu diyor ya? Engelleyeceksin burnunu mu kır dedi sana diyor. Hem diyor namazın ifadesi çok hoş, hem diyor namazını ifsad ettin, hem de adamın burnunu kırdın. Dolayısıyla ona da bir ceza gerekiyor. Dolayısıyla bize düşen şey, sen şimdi Allah'a ibadet ediyorsun, önden biri geçmeye çalışıyor diyelim kaba bir adam anlamıyor. Veya başka bir mazereti de olabilir yani adamın, ya bilemesin. ya bir önce gitmek durumunda kalmıştır bir şey olmuştur tamam sen engellemeye çalışırsın ama adam burnunu kırmak olacak olan şey değildir bir de bir Müslüman ahlakına yakışan bir tavır değildir. Bu bize neyi gösterdi Esfert esasında Hz. Osman'ın yeri geldiği zaman bak yeri geldiği zaman bire bir, e bir yaptığını... selamı tatbik etmek uygulamak yapıp ettiğini ama yeri geldiği zaman da Peygamber aleyhisselamın o sözüyle niyi kastettiğini anlamaya çalışmak. Oradan Hz. Peygamber'in kastettiği bir Müslüman burnunu kır değil değil mi? Evet. Bir de o zamanlarda burun tedavisi de yok. Yani o da işin. Estetik adam burnu bir şey yok o zaman. Yamuk kaldı adam burnu. Evet. Hocam yani ben bir ama. soru sorabilir miyim bu noktada? Buyur Eyüp Hazretleri. O evet. Yalnız benim soracağım su biraz hassas bir soru. Vallahi yönetmeni evet. tarafına bakmayın. <gülüyor> Bakmazsanız 15 dakikamız değil 45 dakikamız kalır. Evet. Ama yani 15 değil ya 18 falan öyle. Evet. Hocam ben bir hassas bir Buyur. soru soracaktım da şimdi biz biliyoruz ki Hazreti Ömer'in hilafeti 12 yıllıktı. İlk 6 yıllık kısmı iyi şekilde değerlendirip son 6 yıllık kargaşa ile yorumlanıyor ve bu konuda ciddi eleştiriler var. Biz bu eleştirileri nasıl anlamalıyız? Hazreti Osman. Hazreti Osman'ın özür dilerim. Hazreti Osman. Hazreti, Hazreti Osman'ın. Osman ya şu var bu sonra verecek olduğum şey şu. Hazreti Osman Efendimizin eleştirildiği bazı hususlar var. Nedir o? İşte çok kibar bir insan olmasından kaynaklı bazı sıkıntılar var. Bir de Hz. Osman Efendimiz nüfus çok değişkenleşince, Medine nüfus alt olmuş, değişmiş, gelmişler, gitmişler. Hz. Osman kimlerle çalışacağı noktasında çok tereddütler yaşamış. Akrabasına biraz burada öncelik vermiş. Bunun yanında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamalarına göre az önce senin sorun çerçevesinde dile getirdiğimiz uygulamalar olmuş Hz. Osman'ın. Ama benim anlayabildiğim kadarıyla bu uygulamalara baktığımızda Hz. Osman Efendimizin esasında ne kadar büyük feraset ufuk sahibi olduğunu hepimiz anlayabiliyoruz. Mesela ne yapıyor biliyor musunuz Hz. Osman? Hz. Osman'ın yaptığı şeylerden bir tanesi de Hz. Ömer'in yaptığıdır. O da nedir? Temettü haccını Hz. Osman yasaklıyor temettü haccını. Hatırlayın Hz. Ömer Efendimiz de yasaklamıştı. Demişti ki şehir e, hac zamanı Mekke çok kalabalıklaşıyor güvenlik sorunu, bu insanları yedirip içirip yatırma sorunu, karmaşa, dolayısıyla Hz. Osman da tedbir olsun diye yani sirkülasyon hızlı olsun diye ne yapmıştır, Temettu haccını Hz. Osman yasaklamıştır. Mesela ama ne yapıyoruz biz anlıyoruz mesela Hz. Osman'ın niye bu şekilde yaptığını anlayabiliyoruz. Başka bir örnek vereyim size isterseniz. Mesela Hz. Peygamber'e geliyorlar, Abdülbaki. Ya Rasulullah diyorlar, ya bu Medine'de böyle hayvanlar, develer kendi başlarına dolaşıyorlar. Ne olacak bu hayvanların durumu? Ne yapalım? Hz. Peygamber diyor ki, karışmayın ilişmeyin, onları Allah'ın yedirir içirir diyor. Yani onlar karınlarını doyururlar. Siz niye ilişiyorsunuz bunlara? Bu şekilde yapıyor. Ama Hz. Ömer döneminde de, Hz. Ebubekir döneminde de böyle devam ediyor uygulama. Ama Hz. Osman zamanında şehri nüfus artınca, sahipsiz develer de çoğalınca artık bu milletin başına musallat oluyor develer. Şimdi Hz. Osman'ın yapmış olduğu bir şey var. Hz. Osman ne yapıyor az kardeşlerim? diyor ki bu develeri diyor satacağız. Ortada sahipsiz gezen ve milletin malına mülküne musallat olan bu hayvanları satacağız ve bunların paralarını beytül mal'e koyacağız. Sahipleri gelip sorarlarsa yani sahibi çıkarsa onlara o paraları vereceğiz diyor. Şimdi biz burada şunu diyemeyiz. Hazreti Osman azey peygamberin uygulanmasına aykırı bir uygulama ortaya koydu. Biz bunu diyemeyiz. Çünkü niye diyemeyiz? Peygamberimiz <gülüyor> zamanda zamandaki ortadaki Gezinen deve sayısı ile Hazreti Osman zamanındaki millete rastlıkları deve sayısı aynı Bey. değil. Ama ilginç olan bir şey var, Hazreti Ali mesela bu uygulamayı o da değiştiriyor biliyor musunuz? Hazreti Ali de diyor ki satmak yok diyor. Biz diyor bunları diyor, Beytür Muali alalım biz bu hayvanları, bunları bakalım edelim. Sahipleri geldiği zaman onlara o develerine iade ederiz. Çünkü diyor satarsak diyor zarar etmiş olabilir insanlar diyor. Hz. Ali'nin uygulaması da bu şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla hepsi ne yapıyorlar burada arkadaşlar? O günkü masahatı gözetmek suretiyle farklı bir uygulama ortaya koyuyorlar. Şimdi ama Hz. Osman o kadar Aziz Peygamber ve Kur'an aşığı ki arkadaşlar, hatırlarsınız Kur'an kimi zamanda bir araya getirildi? Hz. Ebu Bekir, o, Ebu Hz. Bekir döneminde. Hz. Osman zamanında hani bahsettik ya, çok büyük araziler artık coğrafyalara, fetihler gerçekleştirmeye başlayınca şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çıkan sıkıntı çok önemli. Şimdi bu gazvelere giden gaziler arkadaşlar, bunların ellerinde Kur'an metinleri var hani çoğaltmışlar kendilerince. Bunların aralarında ihtilaflar başlıyor tamam mı? İhtilaflar başlıyor. Şimdi bu metin şöyleydi, bu metin böyleydi, bu problemler Hazreti Osman'a intikal edince bak ne kadar büyük bir insan olduğunu anlayabiliriz buradan. İntikal edince Hazreti Osman şöyle düşünmeye başlıyor. Ya bu insanların bir kısmı da oralarda yerleşiyorlar arkadaşlar bakın. Bu fetihlere giden insanlar bildiğiniz gibi sahabiler mesela Türkmenistan'da şurada burada sahabe kabrileri var, Diyarbakır'da 25 tane sahabe kabri var bilinen. Şimdi bu insanlar buralara da yerleşince ama bunların elindeki bu yazılı olan Kur'an metinleri de birbirlerine ihtilaflara düşüyorlar. Şöyleydi böyleydi bu tartışmalar yaşamaya başlayınca Hz. Osman gelen felaketi görüyor arkadaşlar. Gelen felaketi görüyor. Niye? Bu ellerindeki metinlerde yazının o zamanki ilkelliğinden kaynaklı olarak farklılıklar söz konusu olunca farklı farklı Kur'an metinlerinin ortaya çıkacağını ve büyük bir bela musibet olacağını ümmet için Hz. Osman Efendimiz görüyor. Ne yapıyor? Daha sahabe hayattayken hepsini bir araya topluyor. Hayatta bir hepsi değil de yani. Ne yapıyor? Bir Yaptığı bir şey var. Heyet oluşturuyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde bir araya, araya getirilen Kur'an'ı çoğaltıyor. Heh. Arkadaşlar Hazreti Ebu zamanında bir araya getirilmiş olan Kur'an'ı yedi tane nüssa çoğaltırıyor. Bir tanesini İmam Nüshat deniyor buna. Onu Medine'de bırakıyor. Büyük şehirlere Basra gibi işte Bağdat gibi büyük şehirlere gönderiyor. Gönderiyor herkes artık oradan kendi nüshasını çoğalsın yani. Yani ne diyelim? Bir anlamda herkes oradan fotokopi çeksin bugünkü mantıkla söyleyecek olursak böylece İslam ümmetinin önüne çıkabilecek en büyük problemlerden bir tanesini Hazreti Osman Efendimiz o yüksek ferasetiyle engelliyor. Bir şey daha yapıyor. Hazreti Peygamber'e hizmet olsun diye Mescidi Nebevi'yi genişletiyor. genişletiyor Hazreti Osman. Çünkü Şehrin nüfusu artıyor, meclis nebevi artık insanlar almaya başlamayınca almayı, almayınca Hazreti Osman Efendimiz böyle bir uygulamaya başlıyor. Çok nazik olduğunu az önce Rifai sen bir şey sorarken ifade etmiştim. Hazreti Osman Efendimiz tabiat itibariyle çok kibar bir insan arkadaşlar. Hazreti Osman ile Hz. Ömer'in tabiatını karşılaştıracak olursak tamamen zıt, farklı farklı uygulamalar var. Hatta çok ilginçtir, ilginç bir şey anlatayım. Bir gün Hazreti Ömer hutbeye çıkıyor. Hutbeye verirken, verirken bakıyor ki Hazreti Osman içeri giriyor. Oradan Hazreti Ömer uygulamasını tahmin edersiniz. Biz diyor camiye geldik, sünneti de kıldık, hutbeye veriyoruz. Şimdi teşrif ediyor bazıları diyor. O anda da içeri giren belli. <gülüyor> Hazreti Peygamberin damadı, sevgili arkadaşı Hazreti Osman. Nazik bir insan, Hz. Osman oradan diyor ki, ben diyor tarlada işim vardı diyor, onu bitirdim gelirken diyor ezan okundu diyor. Sonra geldim üstümü başımı temizledim, abdestimi aldım ancak şimdi içeri girebildim diyor. Nezaketli bir cevap veriyor. Tabi Hz. Ömer'in bir uygulaması var, böyle siz bir iğneler, iğneler vereceğiniz cevap, vereceğiniz cevap güzel tatlı bir cevap, ikna edici bir şeyse Hz. Ömer'de ikinci aşaması yoktur olayın. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Ya nefsane bir şey değildir. Sizi bir iğneler hafiften sonra alır cevabı tamam güzel bir cevap geldiyse ikinci kez nefis yaparak sizin üzerinize gelmez. O yüzden demiştim ki Hz. Ömer'in aziz seyirciler insan olarak aralarında tartışma olduğu hiçbir insanla arası küs olmamıştır. Sahabelerin böyle güzel bir tarafı var. Ama Hz. Osman'ın bu nezaketine de çok fazla aldanmayın. Bakın ilginç bir şey anlatacağım size. Yani hocam Hz. Osman çok nazik bir insan hep kafayı eğer. Öyle de değil, o kadar da değil. Bizim orada bir söz var. Musa, Musa o kadar da değil. Yani Musa derken U'yu biraz uzatırsınız ama Musa diye çekmezsiniz. Yani her şeyin bir haddi hududu var. Liküllü kavlin bakan ve liküllü ormanin çakal. Her şeyi sınırında tutacaksın. Şimdi Hz. Muaviye Şam valisi Hazreti Muaviye Şam valisi, Ebu Zer de biliyorsunuz bir özelliği olan bir sahibi o da Şam'a yerleşiyor. Şam'a yerleşiyor bakıyor ki Hazreti Muaviye zamanında tabi zenginlik al, almış başlı yürümüş başlıyor konuşmaya eleştirmeler getirmeye bu zenginlik bu şatafat nedir diyor bundan sonra zekatın yanında artık sadaka vermekte farz olması mecbur olması lazım diyor bu bolluğa karşı diyor milleti başlıyor böyle hafiften hafiften işlemeye. Hazreti Muavi bakıyor ki bu şehirdeki huzuru biraz kaçıracak gibi. Hazreti Osman haber ediyor. Bu adam diyor bize bir rahat vermiyor ya, bizi huzursuz ediyor. Bunun üzerine Hazreti Osman ona haber ediyor gel hele diyor. Onu çağırıyor Medine'ye. Medine'de de benzer şeyler yapınca Medine civarında banliyölerinden bir tanesi olan Rebeze diye bir yer var. Hazreti Osman onu bakın o nazik insan ama yeri geldiği zaman müdahale yapıyor. Onu alıyor, o rebezeye gönderiyor. Orada hayatın sonuna kadar Ebu Zer yaşıyor. Böyle de bir durumu var. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar şaka yapılan bir özelliği de var Hazreti Osman'ın. Tabi nazik olunca şaka yapılan bir insan tabiatı da buna müsait kaldırıyor. Tahammülü bir insan. Şaka kime yapılır? Tahammül edebilene. Tahammül edebilene. Şimdi anlatacağım şeyi Safa bir dikkatli dinle. Yani sana yapılsa şimdi anlatacağım şey sen şimdi burayı kaldırıp altın üstüne getirirsin. Şu Diyanet'in suyundan bir içeyim. Yine yüzün yerleştirme. Şimdi arkadaşlar Hz. Osman camideyken halife Mahreme bin nefel diye ama bir zaat mescide giriyor. Mahreme bin nefel mescide giriyor ama. Ama girdiğinin farkında değil. Hani eskilerin bir sözü var ilimde ağır olmaz, ağır ben rudar olmaz. O çerçevede söylüyorum, adam camiye girmediğini düşünüyor, idrarı geliyor, başlıyor camide bir köşede Bevletmeye, bevletmeye başlıyor. Tabi camide olan insanlar kalkıyorlar ya bu yapılır mı falan filan, adam diyor ki özür dilerim, benim gözlerim görmüyor. Bunun üzerine yanına biri geliyor, diyor ki gel seni ben dışarı çıkarayım diyor, sen ihtiyacını dışarıda gör. Alıyorum, dışarı götürüyor yapıyor, diyor ki çıktık dışarı, alıp hiç çıkmamışlar, arka köşeye götürüyor. Yap diyor burada adam orada idrarını yapmaya başlıyor tabi cemaat iyice kızıyor bir uyardık iki yine aynı şeyi yapıyorsun adam diyor ki benim gözüm görmüyor diyor ya biri beni getirdi buraya bana dedi ki çıktık dışarı sonra diyor ki kim bana bunu yaptı diyor onu Diyorlar ki sana bunu yapan senin yanında böyle kolunda tutup getiren insan nuaymandır adam yemin ediyor ama vallahi diyor onu bir yakalarsam bu elimdeki baston onun kafasına giydireceğim aradan geçiyor bir hafta adam tekrar camiye geliyor mescide geliyor yine biri koluna giriyor diyor ki sen hani diyor birine yemin etmişti ya kafasına vuracaktın o adam diyor şu anda mescitte o da ona diyor ne olur diyor ya ben ona bir götür de şu bastonu bir kafasına geçireyim. Getir ve getiriyor Hazreti Osman arkasına getiriyor. Eyvah. Diyor ki şu anda tam önünde diyor kaldır Hazreti Osman'a vuruyor bastonu. Söyleyen kim? Şimdi yine Nuaym'a <gülüyor> vuracağı kişi değil mi? Şimdi ona bu camide muzipliği yapan ile onu Hazreti Osman'a götüren yine Nuayman. Ama burada güzel olan şey nedir biliyor musunuz? Hani az önce hangi biriniz dedi? şakaya kaldıracak olana sen mi dedin yanlışlıkla o güzel sözü? Evet. Kaldırabilecek olana bu şaka yapılır. Hazreti Osman da öyle bir şey. Bakın ne oluyor biliyor musunuz bu olaydan sonra? Bu Mahreme'ye bu şakayı yaptığı için Mahreme'nin kabilesi çok kızıyor. Toplanıyorlar. Buna bir ceza uygulamamız lazım. Aşiret'in izzeti onura ayaklar altına alındı diyorlar. Ama adamımıza bu yapıldı dolayısıyla bize hakaret edilmiş oldu diyorlar. Ama Hazreti Osman sopayı yiyen insandır arkadaşlar. Kendisi kendisiyle ilgili hiçbir şey yapmamasına rağmen onlardan da onu affetmelerini bu arkadaşımızın tabiatı bu bunu böyle idare edeceğiz diyor ve onlardan da affetmelerini Hazreti Osman sağlamış oluyor. Dolayısıyla böyle güzel bir insandır Hazreti Osman. Kaç dakikamız var? Rica sen bilirsin. 5 falan. Hocam takriben 6-7 dakika var da. Evet. Beşmiş hocam. Bitmeden Beş bir evet. soru da ben sorabilirim. Sor sen de eksik kalma. Evet. Şimdi e, hani biraz da konumuza dönelim. Hadis ile ilişkilendirilerek. Hazreti Osman Efendimizin şehadetin nakabinde. Hakaret akabinde, ediyor bize evet. Çok estağfurullah. Evet. Şehadetin nakabinde hadis uydurma faaliyetlerini biz görüyoruz. Evet. Bunun sebebi nedir? Yani oluşan ortam nasıl bir ortam ki? Böyle bir şeye hacet duyuluyor. Böyle bir girişim gerçekleşiyor. Şu var, e, bu sorunu İmam İbn-i açıklamalar çerçevesinde cevaplamaya gayret edeyim. O mesele çok güzel tahalli ediyor. Diyor ki, Hz. Osman halifeyken diyor, devlet bir bütünlük içerisinde bir aradaydı diyor. Yani fütuhatlar gerçekleştiriyor, ümmet birbirine bağlı, otorite var. Ama dışarıdan gelen insanlar bu Medine baskınıyla Hazreti Hz. Osman'ı şehit edince, malumunuz devlet bir anlamda ikiye bölündü. Niye? Hazreti Ali Efendimiz Medine'de halife oldu, Hazreti Muaviye'de Şam'da Hazreti Osman hakkını talep etmeye başladı. Bu arada Hazreti Ayşe Validemiz de olaylara müdahil oldu, Cemel Savaşı yaşandı. Kimler arasında? Müslümanlar arasında. Ondan sonra Sıfin Savaşı yaşandı. Artık yani ümmet bir araya gelemeyecek bir ayrışma içerisine girdi. Ayrışma içerisine girince olan şey nedir? Yine İmam İbni Teymiye'den devam ediyorum. Bu sefer herkes arkadaşlar kendine bir yol tutmaya başladı. Yani otorite kaybolunca, kardeşi ruhu zayıflayınca herkes bir yol tutmaya başladı ve böylece böylece farklı farklı ekoller, mezhepler ortaya çıkmaya başladı. Ve hatta bizim hadisçilerin kabul etmiş olduğu şey şudur. Hazreti Osman'ın şehadetiyle birlikte hadis uydurma faaliyeti başlamıştır. Hicri 35. Yani onun öncesinde bizim elimizde Peygamber Aleyhisselam adına hadis uydurulduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yoktur arkadaşlar. Niye otorite var uydurduğun zaman diyelim ki biri bir hadis uydurdu. Esfer'de uydurdu bir hadis. Hasan Hayatta sahabi. İnsanların gidip Hasan'a sorma imkanı var. Ama Hz Osman şehit edilince otoritede kayboldu. Bu güven ortamı da kaybolmuş oldu. Dolayısıyla Hz Peygamber Aleyhisselam'ın istismar edilme dönemi başladı. Böyle olunca da hadis bilginleri sahaya indiler ve Hz Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini savunmak için ellerinden gelen gayretleri gösterdiler. Ben bu sohbetimizi, bu dersimizi Hz. Osman efendimizin rivayet etmiş olduğu üç hadis ile bitirmek istiyorum hızlıca. Bir, oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barnacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap. Yani Hz. Peygamber aleyhisselam burada insanları kanal sahibi olmaya sevk ediyor. Yani evini sokacak bir yuvan, yiyecek elbisen, aşı varsa suyunda varsa yani yetinme duygun olsun diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Elbette ki bu daha fazla kazanmayın anlamında değil yani fakirliği tavsiye ediyor anlamında değil. Ama insan kanaatkar olmalı bulunduğuyla yetinmesi gerekir diyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Bir diğer hadis sizin en hayırlınız bu hepinizin bilmiş olduğu hadis. Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Hazreti Peygamber aleyhisselam Kur'an'ın insanlar tarafından, herkes tarafından bütün müminler tarafından bilinmesini buyruklarının insanlar tarafından benimsenmesini, kalplerine yerleştirilmesini tavsiye ediyor bu hadislerinde. Son hadiste arkadaşlar sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde bin gün nöbet tutmaktan daha faziletlidir diyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Yani diyelim ki Ankara'da nöbet tutmak ile ki bu da önemli kutsal ama Hakkari. sınır boylarında Hakkari'de Hakkari'de Batmanın batmanında, orada sıkıntı yok bildiğim kadarıyla. Çankırı, soğuk hocam. iş tarafta. Soğuk olan diyelim. Muş. Oğlum her tarafı saydın gibi şey kalmadı evet. Hatay hocam orada sınırsınız. Evet. Yani sorunlu olan bölgelerde diyor bir günlük nöbet tutmak diyor. Diğer bölgelerde tutulan nöbetten bin kat daha faziletidir diyor. Burada ülkemizi koruyan, Bizim için sınırlarda nöbet tutan kardeşlerimiz, asker olsun, polis olsun, güvenlik korucular olsun hepsini buradan saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli seyircilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.